Kuli azwajika ve ve kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki: "Udnen aleyhinne min Ey dışarıya çıkmak istedikleri zaman, ihtiyaçlarını görmek için, tabii ki burada zaruri ihtiyaç. Daha önce demiştik ki, bir Müslüman kadın zaruri bir ihtiyacı olmadığı müddetçe Evinde oturup dışarı çıkmaması onun için en evladır. Çünkü kadın dışarı çıktığı zaman tek kelimeyle hemen şeytan ne yapıyor? Onu ve onunla karşılaşacak erkekleri aldatmaya çalışıyor. Tabii ki demiştik ki kadının erkekten, erkeğin kadından, kadından istediği bazı şeyler ve özellikle istediği bazı şeyler olduğu için bu iki cins birbirlerini gördükleri zaman Özellikle bu fitnenin kol gezdiği dönemlerde veyahut da fıskı kol gezdiği dönemde ne oluyor? Kadın erkeği temenni ediyor. Kadın da erkeği temenni ediyor. Özellikle kadın güzel ve da erkek de yakışıklıysa. Dolayısıyla işte bu kadın zaruri ihtiyaçlarından dolayı dışarıya çıkmak istediği zaman Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına bile ne yapıyor? bu hitabı yapıyor ki Allah Resulü ve Sâmim hanımları bütün ümmetin Anladım. anneleridir. E hiçbir Müslüman Âli ve vesselam'ın hanımlarından birisiyle ölümünden sonra evlenemesin için çünkü o o kişinin annesi gibidir. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu Âli ve vesselam'ın hanımlarının dışarı çıktıkları zaman jilbablarını, dış elbiselerini, iç elbiseleri haçva. Burada biz iç elbisesi derken yani iç çamaşırı kastetmiyoruz. İç elbise ay normal olarak çoluk çocuğu arasında evinde giydiği elbise <gülüyor> ve bu evinde giydiği elbise dışarı çıktığı zaman zinet eşyasından sayıldığı için dışarı gözükmemesi gerekiyor. Çünkü bu zinet eşyasıdır. Çünkü kadın ne yapar? Kocasına kendini güzelleştirerek en iyi cicili bicili elbiselerini giyer. <gülüyor> ve demiştik ki geçen dersimizde bu zamanda tam aksine Müslüman kadınlar dışarı çıktıkları zaman en cicili bicili eşarplarını ve elbiselerini giyerek dışarı çıkıyorlar. Sanki yani sanki diyor ki işte bak ben ne kadar güzel oldum herkes bana baksın. Yani niçin? Yani bu kadar süslenerek puslenerek o güzel elbiselerle, o güzel yüzle, o güzel gözlerle, dudaklarla açık saçık dışarı çıkıyor. Bu cicili bicili şekilde çıkmak veya otta olmak sadece o kadın kocasına karşı olmalı. Ve demiştik ki genelde kadınlar evlerinde böyle mutfak eşya, mutfak elbisesiyle paspal durarak kocalarına karşı ve kocaları geldikleri zaman onlara hiç önem vermeksizin aynen o elbiseyle onları karşılıyor. Bazı kadınlar belki müstesna olabilir. O da Allahu Alem yani çok nadir. Halbuki bir Müslüman kadın dışarı çıktığı zaman nasıl süsleniyorsa kocası 10 dakika veya yarım saat önce ne yapacak? Aynen süslenmeyi kocasına yapması gerekiyor. Ki kocası ondan hoşlansın. Kendisi de kocasından hoşlansın. Ve Ebu Mes'ud radıyallahu ta'ala diyor ki nasıl diyor ben hanımım, hanımın bana süslenmesini istiyorsam ben de diyor eve gittiğim zaman ona karşı süsleniyorum. Ebu Mes'ud radıyallahu ta'an eve gideceği zaman Ali satt ve selam da o şekilde yapıyordu. Ali satt ve selam eve gideceği zaman ağzını misvaklardı. Eve gireceği zaman Ağzını misvaklardı kendine çeki düzen veredim. Sırf hanımlarına karşı güzel gözük, görüksün gözüksün diye. Öbür meselidir radıyallahu Allah aynı şekilde eve gireceği zaman dışarıdan eve gireceği zaman kendi kendine çekik kendi kendine çeki düzen vererek içeri gidiyordu. Çünkü o hanımının kendisine karşı süslü püslü olmasını istediği için ister ki kendisi de hanımına karşı süslü püslü olsun. Tamam mı? Niçin? Çünkü erkeğin karşısına karşı öyle bir isteği varken, kadın da mutlaka kocasına karşı böyle bir isteği olacak. Ve genelde bazı erkekler çok paspal duruyorlar. Paspal ne hocam? Paspal kendilerine böyle çeki düzen vermiyorlar. Evet. Eğer sakalı varsa mesela sakalını taramıyor, böyle karma karışık saçlar darmadağını, yüz mesela toz toprak falan, elbise, kirli, mirli Tamam <gülüyor> mı? Veyahut da efendim evde pejama duruyor. Yani kendine pek fazla dikkat etmiyor. Onun için o kadın dışarı çıktığı zaman, süslü püslü gençler, erkekler gördüğü zaman icabında belki o kadın der ki ya bu süslü püslü gençleri gördükleri zaman icabında der ki ya keşke benim beyim de böyle giyinseydi mesela. Demek ki kadının da kendine göre bir isteği var. Yani bir temennisi var. Dolayısıyla kadın, kadının kocası daha başka kadınlara karşı kötü bir temennisi olmaması için kadın evinde kocasına karşı süslü püslü olması gerekiyor. Dolayısıyla burada Müslüman kadın dışarı çıkacağı zaman şu anda yapıldığı gibi değil ey zinet eşyasını giyerek dışarı çıkmak değil, o zinet iç zinet eşyasını gizleyerek dış elbisesini üzerine atarak dışarı çıkacak. O da eğer gerçekten zaruri ihtiyacı varsa. Ve bu hitap Ali ve Semin hanımlarına olduğu gibi onun kızlarına da aynı hitaptır ve ümmetin hanımlarına da aynı hitaptır. Ondan sonra diyor ki: "Zalika ebna ayyurafna fe Niçin Allah Celle Celaluhu bu dış elbiseyi dışarı çıkmak istedikleri zaman üzer üzerlerine örtmek istiyor? Ki orada o kadınlar tanınmayıp onlara eziyet verilmesin çünkü o kadın güzelliğini en en özel güzelliğini dışarı çıkardığı zaman özellikle ayyaş gençler o terkekler tamam mı fısku fücuru çok olup devamlı gözü art niyetle başkasının namusuna diken şahıslar onu gördüğü zaman ne yapacak icabında laf atacak öyle değil mi İcabında laf atacak. Laf atmazsa bile en azında onu gördüğü zaman yani onu temenni edecek. Peki kim sebep oldu? O açık saçık en güzel zinet eşyasıyla dışarı çıkan kadının yüzünden oluyor. Eğer o kadın açık saçık o cicili bicili elbisesiyle çıkmamış olsaydı o erkek ister salih olsun ister talih olsun ey fasık olsun ona bakmayacaktı. Dolayısıyla hem kendisi günahkar oluyor hem de o erkeğin de günahkar olmasına sebep oluyor. Ha, o zaman Müslüman kadın dışarı çıkacağı zaman mutlak manada dış elbisesini üzerine atması gerekiyor. Üçüncü delil ise diyor ki Allah Celle Celaluhum Ahzab suresinin 30. 33. ayetinde diyor ki وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ Ey evlerinizde oturunuz. Ve daha önce demiştik ki Müslüman kadın zaruri zaruri bir iş olmadığı müddetçe kesinlikle dışarıya çıkması caiz değildir. Hatta camiye bile ve aleyhissalatü bir kadın diyor ki Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü ben diyor seninle beraber senin mescidinde senin arkanda namaz kılmak istiyorum. Diyor ki biliyorum diyor benim mescidimde benim arkamda namaz, kılman, namaz kılmak istediğini ama senin diyor en evinin en gizli yerinde veyahutta en seni tesettüre büründürecek en önemli yerinde namaz kılman benim camimde ve benim arkamdan namaz kılman senin için Allah katında daha hayırlıdır. Cami bile olsa. Ama Amalesu tevassalem daha başka bir hadiste diyor ki Müslüman kadınları diyor mescide gitmek isterlerse onları men etmeyiniz. Ve ileride gelecek inşallah bir müslüman kadın eğer mescide namaza gitmek için bu şekilde çıkacaksa o zaman ve bunu sakındırıyorsa tabii ki boşu boşuna çarşıya çıkıp da şu çarşılara, şu marketlere erkeklerin karma karışık oldukları yerlerde ve biliyorsunuz genelde bu zamanda gençler ve hele hele bekar veya hatta hele hele gurbette olup gurbette çalışan erkeklerin çoğu çoğu mesela burada Söğütü Arabistan'da genelde yabancıların belki yüzde sekseninden fazla hepsi e, kadınsız olarak burada kalıyorlar. Kimisi asıl itibariyle bekardır. Kimisi de evlidir ama hanımı kendi memleketindedir. Peki dolayısıyla bunlar kadını gördükleri zaman ilk akıllarına gelecek şey art niyettir. Ha, o zaman Müslüman erkek Allah'tan korksun. Gerçekten bu zamanda Müslümanlar bile yani Müslüman şeriatçı geçinen Müslümanlar bile bu konuda ne dikkat etmiyorlar. Adam hanımını alıyor bırakıyor parka parkta evet. bırakıyor park karma karışık kızlarını parka atıyor kızlarını hanımlarını markete götürüyor efendim. Ondan sonra sanki marketteki gençler e, satış yapan erkekler sanki sanki gökten inmiş meleklermiş gibi <gülüyor> hanımı ondan sonra bazı kadınlar Allah'tan korkmayan birçok kadın, belki çoğunluktadır Allahu Alem, sokakta yani sözde yüzünü kapatıyor. Markete veya da elbise yerlerine girdiği zaman şöyle, kimar mesela şöyleyse şöyle kaldırıyor adama. Satıcıya böyle kaldırıyor. Ulan Allah'tan kork. Niye kaldırıyorsun ya dışarı çıkıyorsun? Efendim, demek ki sen Allah'tan korktuğundan dolayı kapatmıyorsun sen. Ya kocandan korkuyorsun ya da Oranın örf adetlerinden çekinerek yüzünü kapatıyorsun. Satıcının önüne geldiği zaman yüzünü açıyor. Peki sen bu karşısında yüzünü açtığın bu adam melek değil ki bu. Her şeyden önce sen ona haramsın. Ve O da sana haramdır. Dolayısıyla sen alışveriş yapmak istediğin zaman beyine söyle ne isteğin varsa beyin onları alır getirir. Veyahut gitmek istediğin zaman beyinle gideceksin, tesettürlü bir şekilde beyinle gideceksin ve özellikle iç çamaşır. Çünkü görüyoruz marketlerde bu elbise e, satım yerlerinde yani anlatıyorlar. Yani o kadar ahlaksızlık olur ki o kadar olsun. Alıyorsun yani diyor ki bakar mısın diyor yani tam bana gelir mi diyor. Yani o kadar ki ahlaksızlık. Peki... Nasıl olur da namuslu bir erkek hanımını veya da kızını böylesi yerlere götürüp ondan sonra bırakıp efendim kendi işine veyahutta da başka bir işe gidiyor. Müslüman erkeklerde de burada bir şey var yani bir halel var. Dolayısıyla Müslüman baba elinden geldiği kadar çoluk çocuğuna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü öbür dünyada Allah Celle Celaluhu ondan soracak. Allah Celle Celaluhu soracak diyor ki ''Kullukum ra' ve kullukum mesulun raiyetihi. Yani hepiniz çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz bu güttüğünüz çoluk çocuktan sorulacaksınız. Özellikle davetçi sıfırında olan Müslümanlar, yani şeriatçı kesim, ben davetçiyim, ben şeriatçıyım, ben şöyleyim, böyleyim diyorsa Kur'an ve sünneti kendi nefsinde ve kendi evinde mutlak manada tahkim etmesi gerekiyor. Ey kendi nefsinde ve kendi evinde Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekiyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, devletlere has değil ki her Müslüman kendi nefsinde Allah'ın Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Onun için Allah Celle diyor ki: Allah, Bu konuda Allah'ın hükmüyle hükmetmeyecek kişi Allah katında nedir? Zalim. En büyük zalimdir. Diğer ayetler elhamdülillah, "أُولَٰئِكَ هُمُ Tamam. Mı? Ve buradaki ulaikehumul kafirun, ulaikehumul fasikun, ulaikehumul zalimun ayetler yerinde kullanılır. Kalkıp da ulaikehumul kafirun ayeti imandan çıkmamış bir kişiye üzerine tatbik etmek doğru değildir. Ancak bu ulaikehumul kafirun hadisesi Allah'ın hükmüyle hükmü etmeyenlere yani ameli küfürde olabilir. Çünkü inançtan dinden çıkmayan bir kişiyi tekfir etmek Allah katında en büyük küfürdür Allah korusun. O kişi kafir kafirde ise o küfür o kişiye döner ve kendisi kafir olur. Allah korusun. Dolayısıyla burada alimler bu tür şeylerde mesela bu tür ayetleri kullanmak istediğimiz zaman yerinde ve yerine göre kullanmak lazım. Veya bu ayetleri nerede kullanacağımızı, kime karşı kullanacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Rastgele bu yani e, küfrü e, açıklayan bazı ayetleri dinden çıkmamış insanlara, insanlara ee, insanlar üzerinde hükmetmek doğru değildir. Evet diyor ki, Allah Ceefe diyor ki bu ayeti kerimede, Ahzab suresinin 33. ayetinde diyor ki, yani kadın e, evinizde oturunuz. Ve la teberrac ne cahiliyetil ule. Geçmişte diyor, Arap cahiliyetinin döneminde onlar, açılıp, açılıp saçıldıkları gibi, siz de o şekilde açılıp saçılmayın. Ki o zamanın biliyorsunuz müşrikler döneminde o zaman için Arap toplumunda ve o zaman o zamanın Hristiyanları ve ehli kitap olan kadınlar bile şu zamanda açık saçık oldukları gibi açık saçık değillerdi. Yani o zamanın kafir kadınlar bile fistanlar uzun tamam mı? Gayet normal bir elbise yani şu anda mesela uzun Müslümanların uzun giydikleri elbiseler giyerlerdi. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu ve la ve la tebarrüjna tebarrüj Yani geçmişte Arap cahiliyeti döneminde tamam mı? O kadınlar o zamanki gibi açılıp saç saçıldıkları gibi siz sakın açılıp saçılmayın. Ve iqimnas salah Aynı zamanda namazı dosdoğru kılınız. Namaz kılmayan bir kadın veya namaz kılmayan bir kadın nasıl olur da kalkıp dışarı çıktığı zaman hijabına dikkat edecek? Çünkü namaz kılmak hijabtan çok çok çok çok daha önemlidir. Kelime-i sonra, ey kelime-i şahadetten sonra en önemli rükün namaz kılmaktır. Ve biliyorsunuz birçok alim namazı terk etmekten dolayı o Namazı terk eden kişiyi tekfir ediyorlar. Ama açık saçık, saçık çıkıp da bu hicabı veya tesettürü inkar etmiyorsa kafire olmuyor. Ancak fasika oluyor, günahkar oluyor. Ama namaz, namaz terk etmek birçok alim ve özellikle Ahmed bin Hember rahimahullah onun çizgisinde olan alimler namazın terki küfürdür. Ama hiçbir alim çıkıp da ehli sünnet ve cemaatin içerisinde hicabı terk etmek küfürdür dememiştir. Dolayısıyla namaz burada onun için Allah Celle diyor ki وَاَقِمْنَ sala? Ey namazı dost doğru kulunuz. Ne demektir dost doğru kulunuz? Ey şartlarına göre, rükünlerine göre, vaciplerine göre ve sünnetlerine göre. Ve bunun içinde tabi huşu olmak da biliyorsunuz vaciptir. وَاَتِينَ الزَّكَةَ Eğer gerçekten de zekat vereceğiniz bir varlığınız varsa o nisabı bulduğu zaman Tam hakkıyla yerine göre ne yapınız? Zekatı da veririz. Ve Allah ve Resulüne bütün emir ve yasaklarında ne yapınız? Ona veyahut da onlara ey Allah ve Resulüne itaat ediniz. Hicab da tabii nedir? İtaattır. Açılmaksa açılmak saçılmak nedir? Masiyettir. Dolayısıyla Müslüman erkek ve Müslüman kadın Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirmek onların üzerinde vaciptir. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek demek yani Allah'ın hükmüyle hükmetmek demektir. Bir Müslüman erkek kendi nefsinde eğer bekarsa veya hatta evlendiyse kendi evinde Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurup onlara riayet etmiyorsa demek ki burada Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Dolayısıyla burada Müslüman baba Veyahut da Müslüman abi, veya da Müslüman amca, Müslüman dayı, Müslüman dede, Kendi elleri altında olan Kız çocukları veya kadınları ne yapacak? Elinden geldiği kadar güç nispetinde Müslüman olarak yaşatmaya çalışacak. Diyor ki, ve هَذِهِ الْاَيَ الْاَيَ الْاَمْرُ بِلُّزُومَ Bu ayetten ifade nedir? Kadın, kendi evinde oturmasıdır. Kadın iç işleri bakanı sayılır. Erkek dışları bakanı sayılır. Ve biliyorsunuz Allah Resulü Vesselam Ali ile Fatıma Fatıma'yı evlendirdiği zaman diyor ki Fatima diyor sen evin işlerine bakacaksın Ali de dış işlerine bakacak. Kadın içeride oturacak. Boşu boşuna çarşılara şuraya buraya gitmesine gerek yok. Çoluk çocuğuyla ö ilgilensin. Çocuk çocuğun terbiyesine baksın, yemeklerine baksın, elbiselerini yıkasın, şunu yapsın, bunu yapsın. Bir yere gitmek istediği zaman tek başına gidip gitmesin. Ne yapsın? Kocasıyla beraber dış elbisesini üzerine arttıktan sonra gayet terbiyeli bir şekilde gitmek istediği yerlere gider. Ama açılmaksızın, saçılmaksızın ve erkekle erkeklerle karışık oturmaksızın. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu kadının dışarıya çıkmak istediği zaman dış elbisesini üzerine koymasını emrediyorsa mümkün mü kadınların erkeklerin karma karışık oturmalarınıza oturmalarınıza göstersin mümkün değil nasıl olur da bugün müslümanlar müslümanlar efendim işte biz akrabayız gibisi bir arada karma karışık oturuyorlar ve özellikle bu zamanda her evde bir televizyon var ellemen rahimallah ancak Allah'ın istisna ettiği insanlar müstesna Genelde her evde televizyon var. Ve bir Musal, Müslümanlar Müslümanlar birbirlerine gittikleri zaman genelde çokları karşı oturuyorlar ve he, o oturdukları zamanda televizyon çalışıyor. Özellikle bu iğrenç dizi filmler çıktığı zaman orada kızlar var, çocuklar, gençler var, erkekler var. Hepsi burada o iğrenç sahneleri ne yapıyorlar? Seyrediyorlar. Yani burada birbirlerine misafir olmuşlar. Herkesin gözü televizyonda o diziyi seyrediyor. Hiç kimse birbiriyle birbirine bakmıyor. Ya siz biz gelmişsiniz biz burada birbirimizi göreceğiz. Biz birbirimizle konuşacağız. E siz televiz o zaman gelmenize gerek yok. Evinizde televizyon var. Evinizde oturun. Evinizde televizyona bakınız. Bari senin hanımınla bakıyorsan mesela senin yani seninle hanımın baktıysan hani yine bu, bu gibi iğrenç sahnelere bakmak caiz değildir ama sen hanımın? Yani orada kızın yok, oğlun yok, daha başka yabancı kız ve oğlun yok, oğlan yok. Yalla yani bu ehmenişer sayılıyor. Ama kalkıp da o iğrenç sahneleri böyle karışık bir toplumda kalkıp da bunu seyretmek gerçekten Allah katında çok daha büyük bir günahtır. Evet. فَاِذَا كَانَتْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمَن۪ينَ kat قَدْ اُمِرْنَ بِذَٰلِكَ Fakirihun ne aule. Eğer diyor ki eğer Allah Resulü ve Selam tertemiz hanımları bu gibi örtülerle emrediliyorsa diyor, o zaman onların dışında olan kadınlar çok daha evladır. Ey o kadın dışarı çıkmak istediği zaman mutlak manada evde giymiş olduğu elbisenin üzerinde dış elbisesi dış elbisesini giyecek. Ve bu dış elbisesi tabi ...bazı ülkelerde pardiso giyiyorlar... ...bazı ülkelerde aba giyiyorlar... ...örneğin Södy Arabistan gibi... ...veyahut da Türkiye'de mesela bazı yerlerde... ...bazı Müslümanlar... ...örf adetlerine göre bir çarşaf giyiyorlar... ...ve bu dış elbisenin... ...dış elbisenin... ...rengi İslam alimleri geçmişte ve şu anda... ...siyah olmasını tercih ediyorlar... ...çünkü renkler içerisinde... ...cicili bicili olmayan renk nedir? Siyah renktir... ...genelde fazla dikkat çekmez... Ama işte sarı, beyaz, kırmızı yok benekli benekli elbiseler, çarçaflar veya hatta eşarplar giyip tedışarı çıkmak gerçekten bu bir isyan sayılır. Peki pardiso yani erkeğin ceketi veya paltosu gibi giyilir mi giyilmez mi? Buradaki alimler yani hanbeli fukahası diyorlar ki eğer kadının omuzları yani kemik bu eklemler, kemik kısımları az gözüküyorsa... O zaman bu haramdır, caiz değildir. Ve burada alabaya tul fransiye dedikleri, ay omuzdan giyilen abalar, burada omuzdan giyilen abalara yani fansız abayasız isim, yani abayasıyla isimlendiriyorlar. Yani Pardiso gibi. Ve Türkiye'de genelde Müslümanlar Pardiso giyerler. Yani bazı yani çok azınlıkta olup da normal çarçaf giyen kadınlar var. Ve çarçaf baştan aşağıya kadar inecek. Niçin? Baştan indiği zaman şu omuzlar gözükmez. Ama başörtüsü ayrı. Efendim bu Fransız abayası veya da Pardiso denen palto gibi veya ceket gibi giyilen ne yapılıyor? Burada ve bazı özellikle bu Pardisolar dışarıdan geldiği için şurada da sahte omuzluk koyuyorlar. Öyle değil midir? Kabartıyor. Evet. Ne, ona ne diyorlar böyle içeride singerden e, sahte omuz yapıyorlar yani çok daha efendim cicili bicili çok daha dikkat çekici evet. he şey olsun Tabii ki bu kesinlikle caiz değildir. Kadın elinden geldiği kadar dışarı çıktığı zaman göğüslerini omuzlarını kalçalarını ne, yap, ne yapacak koruyacak çok geniş bir elbise giymesi gerekiyor. Bu dış elbisesidir, sen dışarı çıktığın zaman insanlar işte ne güzel kadınıdır demek için çıkmıyorsun ki, tamam mı? Sen kocana karşı güzel giyineceksin, kocana karşı sevimli olacaksın elbiselerinle, vücudunla, sen bir kadın kocası önünde istediği gibi giyinebilir. Eğer kocası mesela evde daracık elbise giymesini istiyorsa daracık elbise giysin kendi kocası yanında bir sakıncası yoktur kafirlere benzemeksizin. Yani mesela şu kafir, kafir, kafire kadınların modasıdır giy veya da al ben giyeyim demek tabi bu caiz değildir. Ama örneğin kocası diyor ki ben isterim ki diyor, benim karşımda efendim su diyenle gezesin. Gezebilir bir şey olmaz kendi, koca, kendi karısıdır. Hatta dese ki çırılçıplak gez, gezme bir, bir sakıncası yoktur. Tabii ki yani Allah'tan insan Allah'tan utanması gerekiyor. Yani bu en en doğrusudur. Ama öyle bir erkek var ki diyor ki ya ben öyle istiyorum diyor. O zaman kocası ne, hanımı ne yapacak? Ona itaat edecek. Çünkü ona karşı masiyet değildir. Ama dışarı çıkmak istediği zaman şimdi Türkiye'de bazı modalar veyahut da Arap ülkelerinde olan gibi ne böyle daracık bluzlar giyiyor. Göğüsleri hepsi dışarıda. Kolları böyle sımsıkı böyle elbise. Şuralar böyle. Bu karnını böyle sımsıkı elbise giymiş. Karnı hepsi dışarıda. Kalçaları hepsi dışarıda. Baldırlar hepsi dışarıda. Ondan sonra kaşar giymiş. Saçlarını yukarıya doğru topuzlamış. <gülüyor> sıkmış buradan. Yani sen başörtüsü giymişsin. Allah razı olsun güzel ama yani bu kıyafet nedir? Şu kıyafet sen ancak bunu evde giyebilirsin. Ama dışarı çıkmak istediğin zaman hatta o kıyafetle senin abinin karşısına bile çıkamazsın. Kardeşinin karşısına karşısına bile çıkamazsın. Babanın karşısına bile çıkamazsın o halinle. Çünkü bu giyinik vaziyette çırılçıplak oluyor. Ali İsat Peygamber hadis şeifte diyor ki şu anda görmüyor diyorum. Gelecekte öyle kadınlar olacak gidiyor onlar giyinik vaziyette oldukları halde çırıl çıplaktırlar. Allah onları lanet etsin. Siz de onlara lanet okuyun diyor aleyhissalatü vesselam. Euzubillah. Nasıl olur da bir kadın böylesi bir elbise giyip Allah'ın lanetine mazhar olmaya çalışıyor. Hayat sadece dünya değil ki. Müslümanın hayat gerçek hayatı ahirettir. Dünya değildir. Dolayısıyla burada Müslüman kadın kocasına karşı da eziyet ederek ille de ben Böyle çıkmak istiyorum dememesi gerekiyor. Çünkü Allah'ın itaatından sonra, Allah ve Resul'ün itaatından sonra kadın kocasına itaat etmek mecburiyetindedir. Tabii ki masiyette, masiyet müstesna. Koca maruf bir şey, iyi bir şey emrettiği müddetçe o kadın onun emri dışına çıkması kesinlikle haramdır, caiz değildir. Dolayısıyla kocası diyor ki çarşaf giyeceksin çarşaf giyecek. Çünkü o çarşaf giymek şurada gördüğünüz ayetlerde olduğu gibi Allah'ın emri olduğu gibi kocası da onu emrediyorsan o zaman orada kocasına itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek Allah'a itaat etmektir. ve Vesselam'a isyan etmek Allah'a isyan etmektir. Dolayısıyla burada şer'i meselelerde kocaya itaat etmek Allah ve Resulüne isyan etmek Allah ve Resulüne isyan etmektir. Kocaya itaat etmek Allah ve Resulüne itaattır. O zaman Müslüman kadın ve Müslüman kız, annesine babasına Kur'an ve Sünnet'in emir, Kur'an ve Sünnet'in emir ve yasakları çerçevesi içerisinde anneye babaya itaat veyahut da isyan etmekle mukelleftir. Örneğin bir bir baba dese ki kızına veya oğluna kızım sen işte şu daracık elbiseyi giyeceksin diyecek ki hayır baba ne demek ben Müslüman bir kadınım. Müslüman bir kızım. Allah Celle Celalühü işte şu ayette, şu ayette, şu hadiste, şu şu şu. İşte imamlar şöyle söylüyor, alimler böyle söylüyor. Nasıl olur desem benim bu şekilde çıkmam razı oluyorsun. Ve bazı bazı erkekler yani bazı kadınlar soruyor, diyor ki benim beyim diyor ki illa da saçını şöyle keseceksin. İlla da saçını böyle yapacaksın. Hani filan artist var ya diyor. İşte o artistin saçları gibi yapacaksın. Hep o şekilde çıkacaksın diyor. Ve dışarı çıktığı zaman diyor ki eşarpını giymeyeceksin diyor. Ben öyle istiyorum diyor. Böyle yapacaksın şöyle yapacaksın işte efendim tırnaklarına şunu ojeyi süreceksin. Ve diyor ki devamlı hep bana Allah'ın haram kıldığı şeyleri emrediyor. Ben burada bu şekilde burada kocama itaat edeyim mi etmeyeyim mi? Çünkü etmezsen beni vuracak veyahut da beni boşayacak. Hayır sen ona itaat etmek mecburiyetinde değilsin. Bilakis o konuda ona isyan etmek mecburiyetindesin ve hadiste geldiği gibi Ali Sadi diyor ki la taata limahluki fi maasiyetillah daha başka bir rivayette la taata e, limahlukin fi maasiyet fi maasiyetil khaliq ay Allah'a isyan konusunda hiç bir yaratılmışa hiçbir yaratılmışa baba anne kardeş baba, kim olursa olsun en büyük hanim bile olsa bize bir masiyet emrederse ona itaat etmek caiz değildir ve biliyorsunuz bir hadis Allah Resulü ve bazı Müslümanları gazveye göndermişti ve onların başına bir emir dikti. Ve gittikten sonra tabi emir onların bazı hareketlerine kıcık kaptı ve onlara ceza vermek için dedi ki odun toplayın. Odun topladılar çünkü madem ki odun toplayın, odun toplamak o zaman onlara vacip oluyor. Odun topladıktan sonra dedi ki ona ateş veriniz. Tamam ateş de vermek, orada da itaat etmek vaciptir. Ateşi, ateş verdikten sonra dedi ki ateşe giriniz. Bazıları ateşe girmek isterdi de nereye yapıyorsunuz? Vallahi biz ateşten kaçtık. Ateşe girmemek için Ali Satt ve iman ettik. Ateşe girmek için değil. Biz cehennemde ateşten yanmamak için İslam'ı seçtik ve Ali Satt ve seleme iman ettik. Nasıl olur da biz burada ateşe girelim? Ve orada Ali Satt ve Gittikten sonra ne yaptılar? O emire itaat etmediler. Ve aleyhissalatü vesselam'a dediler ki ya Resulullah işte böyle böyle vallahi diyor içine girmiş olsaydınız ebediyen içinden çıkmayacaktınız. Demek ki orada emire ne yaptılar? İtaat etmediler. Kadın yine o şekilde kocasına karşı bu şekilde Allah'ın emir ve yasaklarında sımsıkı duracak. Marufta ona itaat edecek. Haramda ona itaat etmeyecek. Bir çocuk babasına ve annesine yine o şekilde. Dünya konusunda çocuğun ve kız çocuğun ve oğlan çocuğunun annesine babasına dünya konusunda itaat etmesi farzdır. Onlara karşı gelmek haramdır. Ama şer'i konularda Allah'ın emir ve yasaklarında kesinlikle anneye ve babaya itaat etmek yoktur. Yani bir baba dese ki kızına saçık açıksın ona isyan etmesi vaciptir. Ona itaat etmesi de haramdır. Bir baba dese ki ona oğlum git bana bakkaldan bana bir paket sigara getir. Vallahi gelirse getirirse ona Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü sigara içmek haramdır. Tıbben kafir tabibler bile doktorlar bile sigara zararlıdır. Bizim dinimizde İslam'da zararlı olan şey her şey haramdır. Dolayısıyla haramda anneye babaya itaat etmek yoktur. Dünya konusunda... Çocuk annesine, babasına köle gibi olması lazım. Köle gibi. Maruf dairesi içerisinde baba onu döse, ne yaparsa, malını mülkünü elinden alsa bile ala ra'si diyecek. Başım üstüne baba. Sen ne dersen o olur. Ama vallahi Allah'ın emir ve yasaklarında ona itaat etmek, vallahi o kişi kendi kendini cehennemlik ediyor. Dolayısıyla burada kadın ne yapacak? Burada kadın... Kocası ona Allah'ın haram kıldığı şeyleri emrettiği zaman kesinlikle onun dediğini yapmayacak. Ve burada diyor ki: "Vel ani'l-huruci" diyor. "Vel ani'l-huruç منها إلا لضرورة" diyor. Ancak yani gerçekten çıkması gerekiyorsa çıkacak. Örneğin ekmek alacak hiç kimse ona ekmek getirmeyecekse hiç kimse ekmek getirecek hiç kimse yoksa komşusunun oğlu mesela küçük çocuklar var mesela komşusuna deriz ki hanım e, teyze abla neyse işte benim ekmeğe ihtiyacım var şu çocuğunuz bana bir ekmek getir getirsin getirir kendisi gitmezsin ama hiç kimse yok hiç kimse yok kimse ona getirmez o zaman ne yapacak dış elbisesini üzerine atacak ve gidecek sadece parayı verecek bir ekmek alıp gelecek. Fazla gırgır mırgır falan şu bu yapmaya gerek yok. Yap, yapmaya gerek yok. İhtiyacını alıp getirecek. Yok efendim işte ekmek getireyim derken, yok efendim ne yapayım derken. He? Ondan sonra gırbır gırbır yaparsa tabii hele hele ve ileride önümüzde gelecek kadının sesi avret midir, değil midir? Hele o kadının ve o kızın sesi celbedici bir sesse, orada bütün alimler kadının sesi eğer gerçekten fitneye vesile sebep olacaksa, o zaman o kadının sesi erkeklere gitmesi kesinlikle haramdır. Burada ittifak var. Eğer fitne söz konusu ise, ama fitne söz konusu değilse, ihtiyacını giderecek kadar bir erkekle konuşabilir. Örneğin telefon çaldı. Hiç kimse yok ondan başka telefonu alacak kimse yoksa eğer mesela küçük çocuk, kızı veyahut da oğlu veyahut da kocası veyahut da yani erkek varsa devamlı telefonlara erkekler cevap versin. Yoksa mesela hiç kimse yok telefonu aldı gayet ciddi bir şekilde efendim kimsiniz işte ee, filan filan Hasan efendi evde midir? Hayır efendim evde değildir nereye gitti işte dışarı gitti kapatır gayet güzel bir şey Yok işte efendim canımsın, manımsın falandır filandır, şudur, budur. Ha, o adam, Allah korusun daha önceden kalbinde bir hastalık yoksa bile o an için ne olur? Kalbine bir hastalık düşer. Acaba bu kadın beni beğendi mi? Yoksa şudur, yoksa budur. Ondan sonra devamını ona karşı vesveseler kuracak. Sebep olan kimdir? İşte o terbiyesiz Allah'tan korkmayan kız veya da kadındır. Evet. شخص دوميسير يقولي، قادت تلفونها، سسني مرسيليس إكسوزي gibi çıkarıyor diyor. شكمان المرسيليس diyor. اللهم استغفر. diyorki ve ıfza kanaet قد جاءت بمنع المرأة من الخروج من بيتها لغير حاجة درءا للفتنه وصيانة للمرأة Fahal ya sahih an yakun khurucaha lil amali waddirasati ma'a ar rijal allati hiya mawaadi' fitna har ki burada ida kanat es-şeriah kad ja'at bi man' al-mar'ati Yani hiçbir bir ihtiyacı olmaksızın dışarıya çıkmayı eğer yasaklıyorsa. Mümkün mü yani efendim öğretim yerlerinde şuraya buraya kalkıp da karışık gitsin, karşık otursun karşık gelsin diyor. Tabii ki mümkün değil. Eğer Müslüman kadın dışarı çıkmak istediği zaman Allah Celle diyor ki dış elbiselerinizi örtünüze üstünüze atınız veyahut da üstünüze örtünüz. Ne için? Ey yabancı erkekler sizi görmesin diye. Peki eğer yabancı erkekler sizi görmesin diye çıkmak için bunu emrediyorsa nasıl olur da iç elbisesiyle Nikaha düşen bir gençle, yakışıklı bir gençle veyahut da bir gencin cicili bir cili bir kızla bir arada oturabilir. Ateşin ve benzinin veyahut da barudun ve ateşin karışması neticesinde ne çıkar? Yangın çıkar. Her şey barduman olur. İşte bu nikah birbirine nikaha düşen, birbirine nikaha düşen erkeklerin veyahut da gençlerin bir araya geldikleri zaman... Bundan gelecek tek fitne nedir? Allah korusun. Ya zinadır, ya sevgidir, ya aşktır, ya aşktır, ya budur. İşte bu tür fitnelerdir. Diyor ki: "Ve yu'haz min kavlihi teala ve qurna fi buyuti kunal amru bil qarari fi l al Niçin? Ey ihtilat olmaması için, yabancı erkekler o kadını görmemesi için Allah Celle Celaluhu kadınların ihtiyaçsız bir şekilde dışarı çıkmayıp evde oturmalarını emrediyor. Vakarna fi biyutikune. Ve burada emrediyor Allah Celle, Celle Evlerinizde oturunuz. Ey evlerinizde devamlı istikrar ediniz. Tamam mı? Niçin? Ki yabancı erkek onu görmesin, yabancı erkekle bir araya gelmesin. Efendim o, o erkeğe sebep günah erkeğin günahkar olmasına sebep olmasın. Çünkü hele hele bir kadın veya da bir kız yüzü açık bir şekilde dışarıya çıktığı zaman o kız Yüzü celbedici, gözleri celbedici, dudakları celbedici, burnu celbedici bir yüze sahipse, Allah korusun, her onu gören erkek ve genç ne olacak? Günahkar olacak. Öyle değil mi? Ve biliyorsunuz, kadının en güzel tarafı, kadının en güzel tarafı ve erkeğin en güzel tarafı neresidir? Yüzüdür. Kadın... İki genç birbirlerine sen erkek bir kızı istemek istediği zaman erkek nereyi görmek ister? Hiçbir erkek demez ki ben kadının bacaklarını göreceğim. Veyahut da saçlarını göreceğim. Veyahut da efendim fercini göreceğim. Veyahut da efendim göğüslerini göreceğim. Yok. Ve As-Sabuni diyor ki ehkam Kur'an'da diyor ki mesela bir gence deseniz ki oğlum işte gidip şu kızı sana isteyeceğiz. Tamam baba gidelim. Ve gidiyoruz diyor. Kızın her tarafını kapatıyoruz. Tamam mı? Sadece saçını açıyoruz. Diyor ki baba ne yapacağım saçı diyor. Bütün kadınların saçı birdir diyor. Peki ne istiyorsun? Yok diyor. Peki diyor yine saçını kapatıyorlar bacaklarını açıyor. Mesela örnek veriyor diyor. Oğlan diyecek ki baba ne yapacağım kadının bacağını? Kadınların bacağı hepsi birdir. Diyor. Ne istiyorsun oğlum? Yüzünü görmek istiyorum diyor. Kıza sorsan yine o şekilde. Kız ile oğlan birbirlerini, yani onlar birbirlerini istemek için bir araya geldikleri zaman kız oğlanın yüzüne bakar. Oğlan da kızın yüzüne bakar. Evet. Demek ki oğla erkeğin ve kadının en güzel tarafları nedir? Seçenek tarafları yüzdür. Erkek de kadını yüzüğü için alır, yüzüne bakarak alır. Tamam mı? Kadın da erkeğe bakarak, yüzüne bakarak erkek seçimi yapar. Gerçi bazılar, bazı erkekler mesela çok yakışıklıdır. Kız o kadar yakışıklı değil ama o çocuk fakirdir. O kadar yakışıklı olmasına rağmen sırf refah bir hayat yaşaması için yaşık, yakışıklığını mesen göz önünde bulundurmaksızın diyor ki ille de efendim zengin veyahut otta iş veyahut doktor veyahut mühendis olmasını da ne yapar? Artı olarak ister. Bu da genelde bu zamanda çoğunlukta değil mi? Halbuki Müslüman kadın Aleyhisselam diyor ki bir kadın diyor üç veya dört tane şey için alır. Alınır. Neyi? İşte Hasebi için, ey aşireti için, nesebi için. Veyahut da zenginliği için. Veyahut da güzelliği için. Veyahut da dindarlığı için. Aleyhisselatü Vesselam ki sen diyor dindarını seç. Yani ne, zenginliğine bakma. Güzelliğine de bakma. Tamam mı? Nesebine de bakma, şerefine, şeyine, şuyuna da bakma. Senin bakacağın yer dindarlığına o kadın dindar olursa sen o kadınla mes'ud olursun. O kadın dindar olmazsa Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurarak yaşayıp yaşatmayacaksa ile de senin çocuklarına o kadının güzelliği, mal ve serveti senin için cehennemdir. Hele hele gerçekten kadın çok yakışıklı, çok cicili bicili bir yüze sahip ise, tamam mı? Kendine çok güvenerek, tamam mı? Devamlı Allah'a karşı daha çok isyankar ve kocasına daha çok fitneye sebep olacak. Dolayısıyla burada ve karın fi ey evinizde oturun ki yabancı erkekler nikaha düşen erkekler sizin yüzünüzü, sizin vücudunuzu görmesin ve erkeklerle haşınaşır olmayın. İleride geleceği gibi Allahüsselam Müslüman Müslüman kadınlar ile Müslüman erkekler namazdan çıkınca birbirlerine karıştıklarını yolda giderken ey kadınlar buradan gidiyor, erkekler buradan gidiyor karıştıklarını görünce orada Aleyhisselam ne yaptı? Hemen orada kadına dedi ki sizin erkeklere karışma hakkınız yoktur. Bu sözü söyledikten sonra Aleyhisselam kadın ne yapıyor bu sefer? Duvara yapışarak. Elbisesi duvara yapışıyor. Sırf erkeklere karışmasın diye. Bu nerede? Namaza gidip gelirken. Bu marketlerde, çarşılarda, pazarlarda, şuralarda, buralarda değil. Mescide gidip gelirken eğer mescide gidip gelirken kadınların giriş ve gidiş ve gelişleri erkeklerle karışmamalarını ve bunu bu emri veriyorsa tabii ki sokaklarda, çarşılarda şurada burada çok daha evladır. Efendim? 40 45 dakika oldu. Öyle mi? Tamam. <gülüyor> Vakit bittiği için bu da sonunu veriyoruz. İnşallah Allah Celle Celalühu bize ömür ve sıhhat verirse önümüzdeki haftada inşallah devam edeceğiz. Sadallahu a'lemi sallallahu aleyhi ve sellem ve illa